İyi ama başımı kaşıyacak vaktim yok ve hızlıca bir hamburger yemek bana daha kolay geliyor. Hayvanların ahlaki açıdan az da olsa bir önemi varsa kolaylık da en az zevk ya da eğlence kadar saçma bir bahanedir. Gerçek hayattan bir örnek bunu daha iyi açıklayacaktır. Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney'in Seamus'a yaptığı şeyin 2012 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerini kaybetmesinde kısmen de olsa payı vardır herhalde. Seamus, Romney'in İrlanda seteri cinsi köpeğiydi. 1983 yılında ailesiyle birlikte Kanada'ya seyahate çıkan Romney, bu 12 saatlik yolculuk esnasında Seamus'u bir sandığa koyup bu sandığı da arabanın tepesine bağlamıştı. Seamus büyük ihtimalle dehşete düşmüş olduğundan sandığın içine dışkılamıştı. Romney bir benzin istasyonunda durdu. Seamus'u yıkayıp tekrar sandığa koyduktan sonra yolculuğa devam etti. Romney'in oğullarının dediğine göre Seamus Kanada'ya vardıklarında kaçtı. İnsanlar Romney'in Seamus'a yaptığı şeye çok öfkelenmişlerdi. Neredeyse her şeyi affedebiliriz ama geçerli bir sebep olmadan bile isteği hayvanlara zarar vermeyi affedemeyiz. Gandhi'nin ünlü bir sözünü başka bir şekilde ifade edersek, başkanlık hayalleri kuran birinin ahlaki nitelikleri köpeğine nasıl davrandığından anlaşılabilir. Kolaylık hayvanlara acı çektirmek için geçerli bir sebep değildir. Romney'e kızdık çünkü bu uzun yolculuğu ödü kopmadan, güvenli bir şekilde tamamlaması için gerekli koşulları sağlayacak kadar önemsememişti Seymus'ı. Daha büyük bir araç kiralamakla uğraşmak istemeyen Romney'in kararını kolaylık belirledi. Ve bu hiç doğru değildi. Hayvanlara çektirilen eziyeti engellemeye yönelik yasaların genelde pek bir işe yaradığı yok. Ama nadir de olsa etkili olduğu birkaç alan hala var. İnsanların sırf bakımlarıyla ilgilenmek zor geldiği için yanlarındaki hayvanları ihmal ettiği durumlar bu az sayıdaki alandan biri. Bakmak çok zahmetli geliyor diye köpeğinizin, atınızın ya da ineğinizin açlıktan ya da soğuktan ölmesine göz yumarsanız kendinizi mahkemede bulabilirsiniz. Peki bu bize ne anlatıyor? Şunu, hayvanların ahlaki açıdan değerli olduğunu kabul etmiş olmanın, kolaylığı onlara acı çektirmek için mantıklı bir gerekçe olmaktan çıkardığını anlatıyor. Hayvanların ahlaki açıdan önemi vardır. Vek gibi hayvanlara acı çektirmeyi zevkli veya eğlenceli bulduğunuz için, ...ya da Romney gibi... ...size daha kolay geldiği için... ...hayvanlara acı çektiremezsiniz. Size göre hayvanlar... ...öyle çok da önemli varlıklar olmayabilir. Ama az da olsa bir... ...önemleri varsa... ...rahatınızı bozmak istemeyişiniz... ...onlara acı çektirmek için... ...yeterli bir sebep değildir. Yani aylık doymuş yağ ve tuz ihtiyacınızdan fazlasını size tek seferde tükettiren, bir pasta kadar şeker ihtiva eden ekmeğinizin içine, peynir ve pastırma tıkıştırılmış bir hamburger yiyeceğinize, bir kase çorba ya da salata hazırlama zahmetine girmek zorundasınız. Hayvanların az da olsa bir önemi varsa ve sağlığınıza dikkat etmek istiyorsanız, hamburgerle vedalaşmak zorundasınız.